Tamam hocam. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillâh. Nahmedu ve nestaînü ve nesta'firu ve nestahedî. Ve naûzü billâhi min ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh ve mâ yudlil felâ hâdi Ve eşhedü Ve ve Yaa yun nasuteku Rabbekum elihi xalak akum eli nefsin wahede ve xalak amin ha zayjha ve betha minhum a rjalan kethira ve hayr el-hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l-umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bidâ'a ve kullu bidatin dalâle ve kulla dalâ'etin finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. i̇mam Müslim'in sahihinden Kitab-ül İman'dan ilk babı almaya devam ediyoruz. İlk hadisi ne yapıyorduk? Şerh ediyorduk. Kadere İman Farzdır bölümüne kadar ne yaptık? Geçen ders aldık. Bu ders inşallah Kadere İman Farzdır bölümünden hadisin sonundaki cümlelere kadar Şarihin Ahmet Davudoğlu Hoca Allah rahmet eylesin. Şarihin Sıbak ve Siyak ile kelam ile Şerhi ile ne yapacağız? El fazı almaya devam edeceğiz. Malum İslam nedir demişti Cibril Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın ne olduğunu, İslam'ın beş rüknünü ne yaparak ifade ederek açıklamıştı. Daha sonra Cibril iman nedir demişti. İmanın rükünleri nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam altı rükun ifade etmişti. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, sonunda kadere, yani kaza ve kadere iman farzdır. Demişti ve bunun üzerine aynen İslam'da sorduğu gibi ve o sorunun peşinden Söylediği gibi sadak diye yine burada ne yaptı? Doğru söyledin diyerek Cibril aleyhisselam ne yaptı? İfade etti. Evet. Şimdi kadere iman fazdır bölümüne bir bakalım. Ki kadere iman fazdır bölümü malum hadisin doğrudan baş tarafıyla alakalı değil mi? Heh. Baş tarafıyla alakalı ee, malum hem Hümet bin Abdurrahman hem de kim kim Yahya bin Yağmur ya da Yağmer. Evet bazıları Yağmur olarak da okuyor ama doğrusu Yağmer. Evet ne yapıyorlar? Bir haç yolculuğunda bazı rivayetlerde ne? Umre yolculuğu bu. Ne yapıyorlar? Keşke diyorlar. Bir sahibi görsek de ona ne yapsak? Sorsak. Çünkü o dönemde kaza ve kaderle ilgili problemler var. Mabedel Cüheni denilen bir adam var. Ne diyor Mabedel Cühen'e? Ne diyor? Kader yoktur. Kader yoktur. Kader yoktur. Yani bir nevi kaderiye'nin nüfatı. Nafiye dediğimiz. Yani e, kaderini insan kendi yaratır. Haşa. Kaderini insan kendi oluşturur. Heh. Onunla alakalı ne? Söylenti, mesele, husus. Bu iki tabinin aklına takılıyor ve diyorlar ki, bir sahabi görsek de sorsak, Allah karşılarına kimi çıkarıyor? İbni Ömer'i Ömer çıkarıyor. O da babasından ne yapmış olduğu, duymuş olduğu bu rivayeti ne yapıyor? Onlara zikrediyor. Evet, demek ki yani bu rivayet aktarım itibarıyla özellikle kaza ve kaderden mütevelliden ne yapıyor? Bize naklediliyor. Yani başka kanallardan da geliyor şüphesiz ama önemli olan nokta burada ne? He, yani hangi sıbak ve siyakta geliyor? Kaza ve kaderle alakalı problem sıbak ve siyakta geliyor. O çok önemli. Şimdi okuyalım bakalım. Ne diyor şarih kadere imanla alakalı? Evet. 6. Kadere iman farzdır. Bu hususta yukarıda izahat verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir de kadere inanmandır diyerek kadere imanı hasreten zikretmesi bu babda ümmetinin ihtilafa düşeceğini bildiğine delalet eder. Evet yani hasreten zikretmesi diyor ki yani e, hasreten zikretmesi ne kadar ifade olarak doğrudur. Çünkü e, diğer beşini de hasreten zikretmiştir o halde değil mi? Ha, ama diğer beşte çok fazla ne yok? İhtilaf yok. Diğer beşte çok fazla ihtilaf yok. Allah'a imanda elbette ki isim ve sıfat tevhidi açısından bazı problemler mevcut. Ha, ama yani e, bir meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman da çok fazla ne yok? İhtilaf yok. Geneli itibarıyla, umu itibarıyla müttefik şeyler. Ha, ama kaza ve kader meselesi hakikaten ne? Ee, üzerinde tanmeni koparıldı meselelerden bir tanesi hep söylüyoruz 3 mesele var ki ehl sünneti diğerlerinden ne yapıyor ayırıyor iman meselesi imanın neyi tanımı amel-iman ilişkisi ki biz buna müsemmel iman diyoruz ha, ondan sonra imanın artması eksilmesi imanda ney istisna işte bu çok önemli ikincisi isim ve sıfat tevhidi üçüncüsü kaza ve kader ama biz bu hadisi alırken özellikle kaza ve kader bağlamında ne yapmamız, almamız yerinde olur. Çünkü zaten bab başlığına bakarsak, bab başlığında özellikle İmam Nebevi buna ne yapmış? Vurgu yapmış değil mi? Ne demişti hatırlayalım. Babu beyanil imani vel islami vel ihsani. İmanın İslamı ve ihsanın beyanı babu. Başka? Ve vucubil imani. Evet. Vücubiyeti iman etmenin neye? Bir isbati kaderillahi subhanahu ve taala. Allah azze ve Celle'nin kaderine ispatın ve bu ispata imanın vücubiyeti babı ve beyani delil alet teberri mimmen la yu'min bil kader. Başka kadere iman etmeyende de teberrü etmenin de ne? Delilinin beyanı babı. Başka ve ihlaz-il hakkı. Bu adam hakkında da yani kadere iman etmeyen insan hakkında da sözün çok şerit olduğu. Onun hakkında söylenecek neyin? Kelamın çok ağır olduğuna dair ne? Beyan bağlı. Demek ki özellikle hadisin bu bölümü bab başlığını bize ne yapıyor? Yansıtıyor değil mi? Yani sanki bu bab başlığı hadisin bu son bölümünden ve artı İlk bölümündeki o neden dolayı neden dolayı evet Heh. o ilk bölümündeki o hikayeden dolayı yani o iki tabiinin ne ile o meseleyi tahliliyle meseleyi sorma ihtiyacı gütmesiyle alakalı nelerinden araştırmalarından dolayı konmuş gibi gözüküyor. Heh. Şimdi demek ki burada kadere iman fars hiç şüphesiz ama bu konuda ne olmuştur ihtilaf olmuştur. Yani İhtila ve arasında çok ne değildir? Yaygın değildir. Çok münteşir değildir. Ama gerek mutezile gerek cehmiye olsun gerekse cebriye dediğimiz yani biz onlara hep söylüyoruz. El kaderiyet ne? El mucbira ya da el cabire dediğimiz ne? Cebriye dediğimiz o. Fırkanın kader anlayışında büyük neler var? Problemler var. Evet, Şimdi Okuyalım bakalım ne diyor? ashab kiramın gelen zada şaşmaları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hem sorup hem tasdik ettiği içindi. He, şimdi e, kaza kader belli daha önce müellif bilgi vermişti e, Biz de burada yeterince ne yaptık bilgi verdik ki kaldı ki zaten Buhari'nin kitab tevhidini açıklarken bu konulara ne yaptık uzun uzadıya temas ettik hatırlarsanız teferruatlı bir şekilde He, ne demiştik işte kaza kaderde ortada ehli sünnet var bir ne var? Aşırı uç var. O mutezile. Değil mi? Bir de ne var? Ha. İşte ifradlı bir de ne var? Tefrit var değil mi? O da ne? Ha. Cebriye. Ha. Bir yanda işte insan kendi kaderini Allah'ın bilgisi olmadan yaratır diyenler. Bir yanda da Allah her şeyi kulun hiçbir dahli olmadan yaratır diyenler. Bir yanda da ehl sünnet ki kula irade vermiştir. Ha. Şimdi burada müellif şarih ne yapıyor? Heh, e Cebrail Aleyhisselam'ın neyine usluğuna değiniyor. Hani söylemiştik ya hem soruyu soruyor, izin almadan böyle pataküt içeri giriyor, soruyu soruyor, hem de soruyu sorduktan sonra cevabı alıyor ve ne yapıyor? Cevabı veren Peygamber Aleyhisselam tasdik ediyor. Evet. Yani sahabe de ondan dolayı teacüb etti diyor. Yani ne demek? Şaşırdı, hayrete düştü. Neden böyle bir şey yaptı? Bu kimdi? Bizden biri böyle bir şey kolay kolay yapamazdı. Ha, i̇çimizden bedeviler çıkardı. Bedeviler çıkardı. Affedersiniz camiye Bevle'den Peygamber Aleyhisselatü Vesselam konuş demeden yeri geldiğinde konuşan değil mi? Ya da işte he, he, elbisesine ne yapan? Asılan. He, evet. Ne yapan? Asılan. He, asılan. Çeken yani. Elbisesini çeken keza peygamber aleyhissalatü vesselam'a falanca ile zina yapmak istiyorum diyen değil mi? Ha, bu tür insanlar vardı ama bunları bedeviliğine vururduk. Ama bu adam biraz daha hikmetli. Yani gelişi ve gidişi enteresan. Soruyor, sorduktan sonra da tasdik ediyor. Bir bedevi tasdik etmez. Sonra öyle soru soruyor ki, yani bir bedevinin nakla böyle soru sormak da gelmez yani sen İslam'ı dört şeyle özetle İslam nedir de iman nedir de ihsan nedir de kıyameti sor kolay kolay bir bedevinin aklına gelmez bu sorular birazdan müellif değinecek yani burada bu sorularda ve bu cevaplarda dinin kendisi var dinin kendisi var din bu din bu yani öz, özet anahtar kelimeler Anahtar cümleler, anahtar ifadeler. Evet, devam edelim şimdi. Çünkü cahil bir kimsenin sorması böyle olamazdı. Bu zatın konuşması adeta soruyor, bilenlerin konuşmasına benziyordu. Evet, yani bu zatın konuşması cevabını bilen, yani sorduğu sorunun cevabını bilen insanın konuşmasına benziyordu. Evet, halbuki o zaman bu suale Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bilecek yoktur. E, o dönemde de kim bilebilir ki Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan başka? Kimse bilemez. Vahiy kendisinden kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Peygamber, Rasul, Nebi. Hal böyle olunca nasıl oluyor? Ha, i̇şte taaccüp edilecek bir mesele bu. Değil mi? Şaşırılacak bir mesele. Evet. Devam edelim. İhsan Allah'a sanki onu görüyor musun gibi ibadet etmendir. Yani kısa kısa yani şarihlerin... Ya, özelliği budur işte. Yani e, çok müşkil olmadığı müddetçe ne yapmazlar? Lafızlar hakkında, meseleler hakkında çok bilgi yapmazlar? Vermezler. Yani herkesin bilebileceği, anlayabileceği şey çok şerh etmenin anlamı var mı? Yok. Ha, belli muktafak diyoruz. Kesinti alıyor oradan koparıyor. Onu açıklıyor. Ha, şey yapmıştı. İmandan sonra neyi sormuştu? Koza. İhsan'ı sormuştu. Ha, i̇mandan sonra neyi sormuştu? İslam'ı sormuştu imanı. Sonra ihsanı sormuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve ihsan nedir diye. Soru sordu ki o zamana kadar sahabenin bu anlamda kelime olarak ihsan belli. Kelime olarak ihsan belli. Hasenden geliyor. Onu ifal babına sokarsın. Ahsene yuhsinu ihsan olur. Ha, i̇yilik yapan. İnsanlara iyi davranan. Eli uzun olan. Hem neyiyle malıyla hem neyiyle sözüyle hem neyiyle muamelesiyle iyi de iyi de bu anlamdaki ihsan terim olarak kavram olarak ıslığı olarak sahabenin ne bilmediği sahabenin ne ecnebi olduğu tabiri caizse yabancı olduğu bir kavram yani ihsan nedir şimdi yani bu hadis bize gelmeseydi, bu hadis bize gelmeseydi, ben deseydim ki içinizden bir tanenize, Arapça bilenlerinize mesela, ihsan nedir? Hocam derdiniz, ihsan, ah seni yorsun ihsan, iyilik yapmak, iyi muamele yapmak. Ama bakın, ihsan öyle bir anlam kazandırıyor ki peygamber Peygamberi ﷺ cevabında, ihsan, he, lugat anlamından çıkıyor. Ne anlamına giriyor? Islılah anlamına giriyor. İşte bu hadis bizim için ıslılah anlamı olmazsa olmazdır diyen naslardan bir tanesidir. Bu hadis bizim için ıslılah anlamı olmazsa olmaz diyen naslardan bir tanesidir. Çünkü niye? İhsanı Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim bildiğimiz ihsandan farklı açıklıyor. Bu ıslılah anlamı işte. Böylelikle... İslam'ın züht, vera, takva, ihlas. Ha, bu kapısını ne yapıyor? Bizim için aralıyor. Ha, birileri buna tasavvuf demiş. Ama bak Peygamber'in tasavvuf dememiş. İhsan demiş, Kur'an takva demiş, züht demiş, vera demiş değil mi? Ha, i̇şte bu ihsan bizim için biraz daha işin batını, kalbi ameller. Allah Azze ve Celle'den korkmayı gerektiren... Allah azze ve celle'ye yönelmeyi Allah azze ve yönelmeyi gerektiren ve karşılığında da sadece ve sadece Allah azze ve celle'nin rızasını güden kulunu sevmesini amaçlayan kulunu Allah'a ne yapan ihlasla yaklaştıran sevk eden ney bir meslek arkadaşlar bu? Ne demek meslek Arapçada gidilen yol. Sülük edilen yol. Ha, bu işte İslam'ın züht, vera ve takvasıdır. Bu çok önemli. İslam'ı ve imanı ne yaptık? Daha çok neyle açıkladık? Zahiri. zahiri amellerle. Ha, i̇man elbette ki batınidir. Ama ha, o imanı yani İslam nedir işte? Şahadet yayını çıkarsan işte, işte namazdır, zekattır, oruçtur, haçtır. Zahiri. Ama imana baktığınızda o imanın içindeki altı rükün bu ihsan o rükünleri gerçek anlamda ihsan tezgahında işlemediği sürece eksik kalır. Yani adam Allah'tan korktu diyelim. E nasıl korktu Allah'tan? İşte Allah'tan öyle bir korktu ki darda kaldığında korktu. İşte deprem yakın ama iş Depremsizliğe gelince iş rahatlığa gelince korku kattı. Rehavet çöktü. Rehavet çökünce ne oldu? İhsan kapısı kapandı. Çok önemli. Hep ne diyoruz? Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatları. O isim sıfatların neyi var? Gerekleri var. Gerekleri. İşte o gerekler çok önemli. İşte o gerekler bize bunu verir. He, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevap. Sanki sen Allah'ı gö Allah görüyormuşçasına ona ibadet etme. İbadet. İbadet kelimesi kullanıyor burada. İbadet. Ki biz ibadet diyoruz bakın özellikle. Kulluk demiyoruz. Çünkü ibadetin iki boyutu var. Bir, kalbi boyut. Hangi boyut? Kalbi boyut iki zahiri boyut ameli boyut işte kalbi boyutu kulluktur kulluk bilincidir eşedü la ilahe illallah ve eşedü enne muhammeden abduhu ve rasulühtür rububiyettir uluhiyettir isim ve sıfattır ama bir de ne var ne bölümü var ubudiyetin zahiri boyutu var o da nedir işte? Amelleri ortaya koymaktır. Namaz işte kulluk gereğidir. Bir ibadettir çünkü. Zekat kulluk gereğidir, bir ibadettir çünkü. Hep söylüyoruz, he, ibadetler üçe ayrılız. Bir, ney? Kalbi. 2 lisani. Üç, bedeni. Arkadaşlar, o iki ve üç var ya, birsiz olmaz. Yani lisan olsa, geçen ders temas ettik. Başka beden olsa ama kalp olmasa ki o kalp olmazsa olmazdır. İbadet boştur. Hükümsüzdür, geçersizdir. Yani adam la ilahe illallah dese, kalbi ayrı bir dünyada olsa kıymeti yok. Namaz kılsa, Allah'a secde etse, Kalbi başka bir memlekette, başka bir alemde olsa neyi yok? Faydası yok. İşte kalbi ibadet, kalbi amel olmazsa olmaz. İlla da lazım. Lisana gelince, geçen ders ona ne yaptık? Temas ettik. Üç ya da dörtlü değil mi? Üç ya da ney? Dörtlü. Hatırlıyor musunuz imanla alakalı hususlar icra edilirken? He, adam... Ne yapacaktı? İnanacaktı. Kalben tasdik edecekti. Dile ikrar edecek miydi, etmeyecek miydi? Bir kısmı kalbi marifet demişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir kısmı hem kalbi marifet hem dil ile ikrar demişti. Bir kısmı ne demişti? Ha. Ha. Ne demişti bir kısmı? Sadece ney? Ha. Bir... Hayır lisani demişti. Bilmeyi de değil. Bir kısmı kalbi marifet. Kalben. Bir kısmı hem kalple hem dille bir kısmı da he, kalp önemli değil dil nedir yeterlidir. yeterlidir demişti ki doğrusu dördüncüydü. neydi iman neydi kalb ile tasdik dil ile ikrar beden ile azalar ile ney amel he onda problem yok demek ki yani o lisani tek başına ney Kalp eğer ne değilse Huzu ile Yani hudu ile ona itaat etmemişse Kıymetsiz e Beden de öyle he. Ama bu değil ki Bundan şu anlam çıkmaz ki he. Yani olmazsa olmazın Dışındakiler lazım değil o farklı Yani o kalbi amel Kalbi ibadet şart Ondan sonrakilerde Neyini Menbaanı o kalpten alacak Kalpten neye Dile sirayet edecek Başka kalpten gönülden neye sirayet edecek Ele ayağa yüze her şeye ne yapacak sirayet edecek Kalple dil ve uzuv uyum içinde olacak Eğer uyumsuzluk olursa problem olur Ama neticede bunların hepsini yönlendirecek olan ne olmalı Kalp olmalı Çok önemli Ha, yani ibadet dediğimiz unsuru sadece namaz olarak algılamayın. Türkiye'de öyle anlaşılıyor. Oruç olarak algılamayın, zekat olarak algılamayın, haç olarak algılamayın. İbadet dediğimiz özellikle kalbi ibadet. Çok önemli. Olmazsa olmazı. Sonra lisani, sonra bedeni ibadet. Ha, şimdi dua meselesi de öyle değil mi? Dua meselesi de öyle değil mi? Ha, i̇ki türlü dua var değil mi? Bir mesele, talep. Yani Allah'tan bir şey istiyorsun işte dua o. Bir şey istiyorsun. Ver diyorsun Rabbim ver. Cennet ver. Cemalini ver. Para ver. Sağlık ver. Sıhhat ver. iman ver. Musibet verme. müspet menfi anlamda. Hepsi ne? İstek. İstek. Bir de ne var? İbadet duası var. Çünkü Niye? dua huvel ibadet ediyor dua ibadetin ta kendisi çünkü niye o duada ne var ha, o duanın gereğiyle ne yapma amel etme var değil mi o duanın gereğiyle ne yapma işi yoluna koyma var onunla da yetmiyor ha, duanın ibadet olması onu sadece Allah'tan isteme bilincine sahip olma işte ne ile alakalı Kalple alakalı. Şimdi adam Allah'tan istiyor. Nasıl istiyor Allah'tan? Ciddiyetle isteyeceksin. Bıkmadan, usanmadan isteyeceksin. Ama sadece ondan isteyeceksin. Aracı sokmayacaksın. İsteğine kibir sokmayacaksın. İsteğine istihfaf, hafife alma ne yapmayacaksın? Sokmayacaksın. He, işte bu yönüyle bak duaya dua demir kim? dedelerimiz bak dua Allah'a dua edin ayeti allah şimdi adam Allah'tan isteyin olarak tercüme ediyor yanlış çünkü Allah'tan isteyin demek duanın bir boyutu hangi boyutu? talep istek boyutu halbuki duanın bir de neyi var? ibadet boyutu var yine va'budullah Allah'a ibadet edin adam tercüme etmiş Allah'a kulluk edin yanlış o kalp boyutu bir de ne boyutu var ibadet boyutu var Heh. işte ne diyoruz biz buna biz diyoruz ki mümkün mertebe lafızları olduğu gibi bırakmak lazım Allah'a ibadet edin deyince anlayacaksın sen bunu yani sadece ne değil kulluk değil ya da sadece ne değil ibadet değil hangi anlamda ameli anlamda Allah'a dua edin dediğinde de sadece talep değil aynı zamanda ney? İbadet duası. Hepsini içeriyor. Lafızları ne yapmak lazım? Aslı üstüne ne yapmak lazım? Bırakmak lazım. Bu çok önemli. İşte ihsanda bu var. İhsan o ibadetin arkadaşlar kalbi boyutunu, o ibadetin tekamül boyutunu, o ibadetin mükemmel oluşunu Bizim için tehyiye eden, hazırlayan ne arkadaşlar? Makine makine. O olmadan olmuyor. Siz bu ihsana ahlak diyebilirsiniz. Züh diyebilirsiniz. Takva diyebilirsiniz. Vera diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Ama bütün bu söyledikleriniz eksik kalır. Neden biliyor musunuz? Çünkü ihsanı diyen, bu işe ihsan ismini veren, hem meleklerin en büyüğü vahiy meleği Cebrail hem de kim? Peygamberlerin efendisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi onun ihsan dediğine birileri zorla ne diyecek? Tasavvuf diyecek ya. Siz niye Cebrail'i çiğniyorsunuz? Niye Cebrail Aleyhisselam'ı çiğniyorsunuz? Neden peygamber aleyhissalatü vesselam'ı çiğniyorsunuz? İhsan değil Hele bir İhsan değin ki. O ihsan kapısına doğru gelin. Çünkü niye? O ihsan kapısı sizin anladığınız anlamda şeri ne yapmıyor? Açmıyor. Çünkü niye? O ihsan kapısının içinde ibadetin hem kalbi boyutu var. Hem de ne boyutu var? Amel boyutu var. O ihsan kapısının içinde duanın hem talep boyutu var hem de ne? İbadet boyutu var. İhsan bu. Sen, sanki sen... Allahı görüyor muçasına, Subhanallah. Sanki sen Allahı görüyor muhçasına ona ibadet etmen. Bak, ibadet sadece namaz kılman mı? Kalple aynı zamanda. Çünkü kalpte olanı kim bilir ancak? Allah bilir. Allah'tan gayrı bilmez. Sen onu göremezsin ama o seni görür. Ben bundan ne anlıyorum biliyor musun? Heh, sadece Allah'ın görmesini anlamıyorum. Bütün sıfatlarını anlıyorum. Sa senin, he, sanki sen Allah bizi görmez mi? Görür değil mi? Burada bir ihan var mı? Sanki sen Allah'a işitircesine. Şimdi ne demek bu? Zıttıyla gelecek çünkü Allah'a ibadet etmendir. Ama sen Allah'ı işitemezsin ama o seni işitir. Ne anladık bundan? Yani bir durum var mı ki bir durum? Görmenin gayrında işitme namıyla da Allah Azze ve Celle'ye gizli kalsın. Var mı? Bütün sıfatları böyle. Sen Allah'a ibadet et. Hangi halde edersen et. Bütün sıfatları üstünde görmesi, bilmesi işitmesi, haberdar olması, sana muktedir olması, seni kuşatması, hepsi bütün sıfatlarıyla e şimdi böyle bir kul düşün konuşurken Allah beni işitiyor diyen bir iş yaparken Allah beni görüyor diyen bir olayla meşgul olurken Allah benden ve bu haber bu olaydan haberdardır diyen. He, siz bu kulu ne yapamazsınız? Kolay kolay Allah'ın istediklerinden dışarı ne yapamazsınız? Çıkaramazsınız. Bak şimdi kamera. Şimdi ne yapıyorlar? Anaokullarında korkuyorlar çocuklarımıza acaba zulmediyorlar mı diye ya da işte bir özel bir ne yaparlarsa işte bakıcı tutarlarsa yani yeri geliyor gizli kamera yerleştiriyor. Neden? Neden gizli kamera yerleştiriyor? Görmek için. He. Şimdi ama karşındakinin böyle bir şey yapma ihtimalini baştan bilirse bak diyor kamera burada diyor ona göre davran. Kamera takip ediyor işte bazı anaokullarında giriyorsunuz e, internetten çocuğunuzu kaç saat kalıyor 10 saat kalıyor izleyebiliyorsunuz. Şimdi neden böyle bir şey yapılıyor? Şundan dolayı. He bak Veli bizi izliyor değil mi? Veli bizi izliyor. Hadi bakalım Veli izlerken çocuğuna yamuk yap bakalım. Yap da görelim. Bak orada bile kulun kuldan korkması işe yarıyor. Kulun kuldan korkması işe yarıyor. Çünkü niye? Ama eğitici ama müdür ama öğretmen çok da önemli değil. Her an izlendiğini biliyor. Her an ney? Veri ne yapabilir? Telefonla beni arayabilir. Sen çocuğumu kulağını niye çektin? Bak işe yarıyor. İşte ya telekulak skandalları işte. telefonlara bakın. Adam gene eyvah diyor acaba dinleniyor muyum diyor değil mi? Hemen ne yapıyor? Dikkat ediyor. Ha. Yani kulun kula karşı böyle bir bilinci varsa e bu bilinci her şeyi bilen şimdi elektrik kesilse mesela internet gitti. Değil mi? Ha. Ya da işte hava kötü olsa ne oldu? Görüntü kayboldu mesela. Ama Allah Azze ve Celle'nin görmesi ve işitmesinin önünde engel var mı? Böyle. Böyle bir fiil karşısında, eylem karşısında, görme ve işitme karşısında kuldaki fiile bakın, eyleme bakın. Ne olacak? İşte bu çok önemli. Yani kula ne yapma? Bu ihsan duygusunu verme. Tabi bu çocukluktan itibaren başlar. Bunu verirsen o zaman polise de ihtiyacın olmaz, askere de ihtiyacın olmaz. Sadece ve sadece mahafetullah, Allah korkusu, haşyetullah, Allah korkusu ne yapar? Devreye girer. Sanki sen Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etme. Sen görebilir misin Allah'ı? aşağı göremezsin. Zatını görmek mümkün değil, Ayatını görürsün. Ha, i̇nşallah kıyamet günü göreceğiz cemalini, veci kerimini. Ama ha. O seni ne yapar? Görür. Evet, şimdi okuyalım. İhsan ifal fıl ah ahsene filini mastarıdır. Aslı husumdur. Hüsün, kubun zıttıdır. Yani çirkinliğin, kötülüğün zıttıdır. Kub çirkinlik, kötülük evet. Yani kubu çirkinlik, hüsün de güzellik manasındadır. İhsan harfi celli ve harfi cersiz olmak üzere iki türlü müteaddide olur. Burada harfi cersiz kullanılmıştır ve güzel ibadet etmek Allah'ın hakkına riayet onu murakabe manasına gelmiştir. İmam Nevevi bu cümlenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus olan Cevamül Kelim yani içinde pek çok kelimelerin manasını toplayan az sözlü çok manalı hadislerden biri olduğunu söylüyor. Ve sözüne şöyle devam ediyor. devamül Kelim daha önce derslerimizde almıştık değil mi? Yani bakın İhsan'ın içine neleri sığdırmış Peygamber ve vesselam? Neleri sığdırmış? Bir kelime bu ya. Bir kelime, iki kelime bile değil. Bir kelime, evet. Çünkü bir farz bizden birimiz Rabbi Teala Hazretleri'ni göre göre ibadet etmeye kalksa gücünün yettiği kadar huzu, huşu göstermek, kendini çekip çevirmek ve o ibadeti en iyi şekilde tamamlamak için halinin içini dışına uydurmak gibi şeylerden hiçbirini terk etmemeye çalışır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ibadet hallerinde Allah'a onu görerek yaptığın ibadet gibi ibadet eyle diyor. Ha, yani e, sen Allah'ı göremezsin ama sanki Allah'ı görüyormuşçasına ibadet et. Bu ilk şık. Heh. Göremezsin ama sanki görüyormuşçasına ibadet et. Yani Allah'ı görsek mesela bir tasavvur edin. Tasavvur edin. İnsanın sevdiğini görmesi. Heh. Bir de ne var? Onu görmek mümkün değil. Onu göremeyeceksin. Ama o seni ne yapar? Görür. İkinci ne? Husus devreye giriyor Evet. Zira Allah'a görerek o şekilde ibadeti tamamlamak ancak Allah'ın gördüğünü bildiği içindir. Bildiği içindi. Bu sebeple kul o halde kusur etmeye cesaret gösteremiyordu. Aynı mana Allah'ı görmeme halinde de mevcuttur. aynale müktezasınca amel etmek lazım gelir. Hasıl bu sözden maksat ibadette samimi olmaya ve kulu, huşu, huzu ve saire testekmil tes tes ifa hususunda Rabbi Teala Hazretlerini murakabe etmeye teşviktir. Testekmil tamamlama. Evet. Devam. Filvaki ehl hakikat olanlar Süleha ile düşüp kalkmayı menduk görmüşlerdir. Ta ki bu hal onlardan utandığı ve hürmet ettiği için kendisine bir kendisine bir hangi noksanlık gelmemesi mani olsun. Yani ne diyor? Yani eğer salih insanlarla düşüp kalkmak Osmanlı ne demek düşüp kalkmak? Hep onlarla birlikte olmak demek. He. He. Salih insanlarla hani diyor ya sadık insanlarla beraber olmak iyi insanlarla beraber olmak insanı neden alıkoyar? Günah işlemekten alıkoyar. He. Hal böyle olunca yani niye günah işlemekten alıkoyar? Hem onlardan utanmak hem onlardan korkman hem onlardan çekinmen hem de onları örnek almandan dolayı sadece örnek almandan dolayı değil örnek alsaydın sadece onlar yokken günah işlemezdin değil mi He, e işte hal böyle olunca yani Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet etmen, onun seni görmesi yani Allah azze ve celle'nin gözlerini senin üzerinde olması seni takip etmesi sana istikametten başka bir şey Vermez. Evet. Devam. Süleha ile düşüp kalkanın hali böyle olursa gizlisinde aşikarında Allah kendisiyle beraber olup yaptığını gören kimsenin haline olur. Hadis-i şerif murakabe ile müşahede makamlarına şamildir. Ve sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görür cümlesi... Yani murakabe ve müşahede. Yani Allah'ın kontrol etmesi. Allah'ın her şeye ne yapması? Şahit olması. Ha. Bakın bu yönüyle işte bu Kelam, bu kabil güzel. Ha, yani züht, vera, takva adına söylenenlerin çoğu güzel şeylerdir. Yeter ki nereden alsın kaynağını? Kur'an ve sünnetten alsın. Ha, Hint ve Yunan felsefesinden geçen ne? Zararlı fikirlerle beslenmesin. O fikirlerle ne yapmasın? Karışmasın. Yoksa problem yok. Çok önemli bu. Yani biz buna İslam'ın ahlak boyutu diyoruz çok önemli bugün ümmetin başına ne geliyorsa bu vahitin ihmalinden geliyor şirkap ayrı bir problem elbette o en büyük ahlaksızlık ama tevhidden sonra büyük bir ahlaksızlık daha var ki o da ney ahlak dediğimiz ney problem çünkü adam tevhidini halledebiliyor ama ahlaksızlığını halledemeyebiliyor. Onun için Şeyh Halbani, Allah rahmet eylesin kendisine gani gani, Et tasfiye ve terbiye diye diye öldü. Tasfiye nedir? Dini bütün nelerden, şirklerden, hurafelerden, batıllardan, bidatlerden ne yapmak? Ayıklamak, tasfiye etmek, temizlemek, arındırmak. Peki terbiye nedir? Ahlakın kendisidir. Haya imandan bir şube değil mi? Haya imandan bir şube. Ama çok önemli bir şube. Öyle önemli ki eğer Allah'tan haya etmiyorsan istediğini yap diyor aleyhissalatü vesselam. İstediğini yap. Haya o kadar önemli. Başka iman ve haya diyor iç içe girdirilmiştir. Biri kaldırıldı mı öbürü de kalkar. Çok önemli bu. He. Yani ahlak dediğimiz boyut. Çok önemli. E nasıl olacak bu? İşte kalbi amellerle insanın kendisini takviye etmesiyle arkadaşlar, kalbi ameller çok önemli kalbi ameller. Ah bu kalbi ameller çok önemli. Evet devam edelim. Sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür cümlesi Mücayda makamından murakabeye iniştir. Ulema ube, ulema ibadetlerde 3 makam olduğunu söylerler. Birinci makam teklif sakıt olacak surette erken ve şeriate riayetle ibadeti ifa makamıdır. İkincisi bu şartla birlikte Allah'ın gördüğü gördüğünü murakabe. Üçüncüsü aynı şartlarla birlikte Allah'ı görüyormuş gibi ifa makamıdır. Bu makam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamıdır. Bunların üçü de ihsan ise de ibadetlerin sıhhati için şart olan ihsan birincisidir. Diğer ikisi havasın sıfatıdırlar. Yani havas dediği burada ne? Sulaha dediğimiz Salih insanlar yani Allah'ın veli kulları değil mi? Birinci makam teklif sakıt olacak surette. Erkan ve şeriate ne yapmak? riayetle ibadeti ifa makamı. İbadeti ne yapacaksın? Evet. İfa edeceksin ki üzerindeki sorumluluk ne yapsın? Kaksın. İlk makam bu. Yani... Ya işte üzerimden borcu kaldırmak için ibadet ediyorum. Yani işte e, yani bununla sorumlusun, bununla mesülsün. Yani bunu yaparsan cehennem ateşinden kurtulursun ama yeterli mi? He, çünkü üstün üstü var. Yani üzerimden mesuliyet kalksın. e ee, namazı kılayım cehennem ateşinden kurtulayım. Tamam güzel problem yok. Ama bak bir deney var ikincisi... Bu şartlarla birlikte Allah'ın gördüğünü murakabe. Yani Allah Azze ve Celle seni ne yapıyor? Görüyor. Sen murakabe altındasın. Kontrol altındasın. Bunu hisset. Sadece erkanı farzları yerine getirmek değil hayatının uyanmaktan başlayıp uyumaya kadar bütün anlarını ne yap? Bu murakabeye göre, bu kontrole göre şekillendir. Üçüncüsü, aynı şartlarla birlikte Allah'ı görüyormuş gibi ifa makamı. Şimdi ikinci de Allah seni görüyor. Hiç şüphesiz. Ama üçüncüde de sanki sen Allah'ı görüyormuş gibi. Yani her şey Allah'ı sana ne yapacak? Hatırlatacak. Ne demek her şey sana hatırlatacak? Yani sen her şeyde, Allah Azze ve Celle'nin neyinin bir emrinin ya da nehinin olduğunu muhakkak ne yapacaksın bileceksin. Ne demek bu? Yani sokağa çıktın değil mi? İnsanlara muamelende Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi muamele yapacaksın. Alışverişinde Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi alışveriş yapacaksın. Kelamında Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi kelam yapacaksın. Her şeyinde. Yani Tabiri caizse sanki Allah azze ve celle ile ne yapıyor muhatap oluyormuşçasına. Ya hocam bu vahdeti vücut değil mi? Hayır. Bu vahdeti vücut değil. Vahdeti vücut bu anlayışı maalesef eşyayı Allah'la aynıleştirmek suretiyle değiştirenlerin inancıdır. Bu değil. Bu İmam Ahmed'in Kitabı Zühd'te öncesinde ül cerrah'ın kitabı züte Onun öncesinde alay varin kitabı züte zikrettikleridir bunlar ama bunlar dediğim gibi ifrata kaçmadan Kur'an ve sünnet çizgisinde yürüyerek ne yapılabilecek anlaşılabilecek meselelerdir yani Hasanül Basri'yi düşünün Hasanül basri nasıl bir insan Hasanül basri Tabiinden değil mi? Kırk küsür sahabeyle cad etmiş bir ney? Zat. Büyük bir zat. E onun ahlak anlayışına bakın. zühd anlayışına bakın. Takva anlayışına bakın. Bir anı yok ki, bir anı yok ki, bir anı yok ki Allah Azze ve Celle'siz olsun. Ne demek bu? Yani ona göre Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatları ne yapıyor? Ne yapıyor? Onu ne yapıyor? Kontrol ediyor değil mi? Allah Azze ve Celle'nin gözetimi altında. Ağızdan laf çıkmıyor ki Allah işitmesin. Göz bir yere bakmıyor ki Allah görmesin. Kulak bir söz işitmiyor ki Allah işitmesin. Ayak bir yere gitmiyor ki Allah gitmesin. El bir şeye tutmuyor ki Allah tutmasın. Ne demek bu? Yani bütün fiillerinde Allah Azze ve Celle'nin kendisini ne yaptığını kontrol ettiğini bilmesi, bu bilince sahip olması. Bu çok önemli. Bu ince bir ayrıntı. Seleften böyleleri var mı? Çok. Çok. Ama bize yabancı. Neden bize yabancı? Biz Kur'an ve sünneti okurken selefin siretini okumadık da onda. Hiç Hz. Ebu Bekir'in hayatını okuduk mu? Hz. Ömer'in, Hz. Osman'ın, Hz. Ali'nin okuduk mu? Said'ün Musayyib'in okuduk mu? Hasan-ül Basri'nin okuduk mu? Abla İbni Mübarek'in okuduk mu? Süfyan Sevri'nin, Süfyan ibn Uyeyne'nin okuduk mu? Okumamız lazım. Okuyalım görelim. Nasıl anlamışlar bu nasları? Nasıl anlamışlar? Bu çok önemli arkadaşlar. Yani muahhit olmak demek, ehli tevhid olmak demek, sadece şirk, bidat, hurafe, küfür meselelerle uğraşmak demek değildir. Bu meseleler var, bunlar önemli meseleler. Bunlar imanımızı şekillendiren, imanımızı olgunlaştıran meseleler. İşte ihsan bunlardan bir tanesi. Buna göre yaşamak, hayatı buna göre şekillendirmek çok önemli. Evet, okuyalım şimdi. Kadı İyas dahi şunları söylemiştir. Bu hadis zahiri ve batını bütün ibadet vazifelerini, iman akidelerini, ağızın amellerini, kalplerin ihlasını ve amellerde doğacak, amellerden doğacak, afetlerden korunma yollarını şerh ve izaha şamildir. Hatta şer'i inimlerin hepsi bu hadise racı ve ondan mülhemdir. evet. Çok güzel bir tespit. Yani şu hadis dini içeren bir hadis. şer ilimlerde bu hadise dönüyor. Fıkıh buna dönüyor. Akide, tevhid buna dönüyor. Tefsir buna dönüyor. Hadis buna dönüyor. Ahlak, züht, vera buna dönüyor. Hepsi buna dönüyor. Bu hadise dönüyor. Bu çok önemli bir hadis. Çok meşhur bir hadis bu. Kendisi ileride diyecek meşhur cibril hadisi bu. Cibril hadisi deyince din demek. Din. Onun bir kelimesinin bile bizim için çok büyük önemi var. Evet. Devam edelim. Biz de El Mekasidul İhsan Fimâ Fimâ Yelzemul insan adlı kitabımızı bu hadise ve onun üç kısmına istinaden telif ettik. Yani bir kitabı var Kadı İyaz'ın. İsmi El Mekasidul Hisan Güzel Maksatlar Fimâ ma Yelzemul insan insana lazım olan hususlarda güzel maksatlar, güzel meyveler güzel semeler adı altında bir kitap telif etmiş ve bu hadisin üç bölümüne bu kitabı ne yapmış hasretmiş yani açıklamış bu üç bölümünü İslam, iman ve ihsan bölümünü bak yaz neyle uğraşmış görüyor musun? çok önemli bu evet devam edelim çünkü gerek vacipler, sünnetler, müstahaplar gerekse haram ve mekruhlardan hiçbiri bu hadisin 3 kısmından hariç değil. Yani vacip, sünnet, müstahap olumlu anlamda. Haram, mekruh olumsuz anlamda. Hepsi bu hadiste ne? Mevcut. Evet. Allahu alem demiş. Evet. Fa akbirni anis saati. Şimdi diğer lafza geçmiş. Heh. Bana ne yap? Saatten haber ver. Yani kıyamet vaktinden saatten haber bak Bak essa kelimesi. He, hadi bakalım buna eğer Kur'an-ı Kerim o anlamı yüklemeseydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da o anlamı yüklemeseydi. Şimdi adama desen ki ah bir nani saha hemen açar ne yapar saatini bakar der ki ya saat 9'a çeyrek var. Bak lugat anlamı değil burada saat Islah anlamı kıyamet saati anlatabiliyor muyum çok önemli Islah anlamı çok önemli evet. Saat muayyen olmayan bir miktar zamandır. Şeriat ulemasına göre... Ne demek şeriat ulemasına? Islılah anlamına göre demek. Heh. Şeriat ulemasına göre kıyamet Çünkü bazen ıslılah anlamı derler. Bazen dini anlamı derler. Bazen şer'i anlamı derler. Bu üçünü kullanırlar. Evet. Devam et. Heh. Şeriat ulemasına göre kıyamet günüdür. Riy Riyaziyecilere göre de geceyle günün 24'te biridir. Yani matematikçilere göre matematikçilere riyalıyat matematik matematikçilere göre de gece ile gündüzün 24'te biri Evet 24 saat ya Halbuki saat kelimesi kuran ı Kerim'de bizim anladığımız 60 dakikaya değil aynı zamanda ana bile hasredilmiştir layis taklimon saaten öyle Akhirun ne bir an ileri ne de bir an Geri alınır. Orada andır yani o an demek saat değil saniye bile olur saniyenin sülusu bile olur yani an demektir mesela illu anlama gelmez ama saat deyince işte anladığımız bir saat iki saat gündüz 20, gün bir gün 24 saat ya Heh, o anlam evet melmesulu anha bi alememine sail sorulan sorandan daha alim değildir yani he, yani şimdi bu da çok enteresan değil mi? Burada aslında peygamber aleyhissalatü vesselam bir yeşil ışık yakıyor aslında. Ama burada iki hikmet var arkadaşlar. iki hikmet. Bir, he, bu konuda kendisine soru sorulan sorandan daha alim değildir, daha bilgili değildir derken birinci hikmet yani o soruyu soran adam boş değil. Birinci hikmet bu. Orada bir incelik var, bir latife var. İkinci hikmet... O da çok önemli. Ben peygamber de olsam, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam da olsam, Allah bana bir şey bildirmemişse ben bilmem. İki tane hikmet var burada. İkisi aynı anda da var. Sadece biri yok. Buradan ben bilmiyorum demek, ben bu konuya muttali değilim demek, ben bu konuya vakıf değilim demenin de sünnet olduğu anlamı çıkar. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda bir ilmim yok diyor. Ha demek ki bilmiyorsan bilmiyorum diyeceksin. İlim üçtür. Allah dedi, Resulullah dedi bilmiyorum. Bilmiyorum demek büyük bir nedir? Menkıbedir. Büyük bir şereftir. Evet. Devam. Alem ve müftü gibi zevatın bilmedikleri suale bilmiyorum diye cevap vermeleri gerektiğinde... Bu türlü cevap onları küçültmeyeceğine, bilakis böyle bir cevapla kendilerinin çok alim ve ehli takva olduklarına istidlal edileceğine delildir. Benim bu konuyla alakalı bir dersim var internette. Onu dinleyebilirsiniz orada. Selefin bu konudaki yöntemi nedir? Görüntülü bir derstir. Oradan bakabilirsiniz. Yani nedir bu bilmiyorum demek. Çünkü Selefte yaygın bir adettir bu. Çok yaygın bir adettir. Heh. Orada Pek çok rivayeti zikrediyoruz. Hatip Bağdadi'nin El Câmi ile Ahlak ve Adâb-i Sami'inde yine El Fakî ve El orada pek çok rivayet var. Bakarsanız görürsünüz. Evet. Devam edelim. Entelîdel emetu Rabbetaha. Evet hadisin diğer bir bölümü. Devam. Cariyenin kendi sahibesini doğurmasıdır. Şimdi cümlesi. ne demek ne demek cariyenin kendi sahibesini doğurması? Yani burada Rabbetaha demiş. Yani Müennes. Bazı lafızlarda Rabbaha. Kendi efendisini doğurması. Sahibe müennes burada. Cari müennes Yani sahibeyi doğuruyor. Yani kimi doğuruyor? He? Efendi hanımı doğuruyor tabiri caizse. Ama bazı rivayetlerde Rabbaha ya da Ba'leha şeklinde. Efendisini doğuruyor. Bakalım ne demiş Şari? Evet cümlesi Rabbeha ve Be'laha şekillerinde de rivayet olunmuştur. İkinci rivayete göre mana carinin erkek olan sahibinin doğurması. Üçüncü rivayete göre ise carinin kendi kocasını doğurması demek olur. Evet. Çünkü Rab sahip ve efendi Rabbe... Yani Rabbeha derse Rabbeha carinin erkek olan sahibini doğurması. bala derse carinin kendi kocasını doğurması olur. Üçüncü dediği Be'laha. İlki ne? Rabbetaha. Onların altına yazın isterseniz anlayın. He. İkinci rivayete göre diyor. Yani Rabbeha'ya göre. Üçüncü rivayete göre Balihâ'ya göre. Anladık mı? He. Devam. Çünkü Rab sahip ve efendi Rabbe sahibe ve hanımefendi Bal da bal dahi sahip, mali ve koca manalarına gelir. Ma mafi bu cümleden muradın ne olduğu hususunda ulemadan birkaç vecih nakl olur. Şöyle ki evet, çok güzel bilgiler burada. Ne demek şimdi bu? Yani e, hanımefendisini doğursa ne olur? Heh, nedir bu? Ne anlam ifade eder? Ya da işte efendisini doğursa ne olur? Ya da kocasını doğursa ne olur? Ne anlaşılır? Bakalım evet. Bir bir göre burada. Hattabiyeye göre. Hat evet. İmam Hattabi. Malım Sünen diye Ebu Davud şerhi olan büyük bir alim. Türk asıllı. Türk alimlerden. Türk alimlerden bir tanesi. Evet. Bakalım ne diyor? Hattabiye göre buradan Murat İslamiyetin yayılması ve Müslümanların küfür diyarına istila ederek ahalisin esir almalarıdır. Bir adam bir cariyeye malik olur da Ondan bir çocuk doğarsa çocuk hür doğacağı için annesinin sahibisi mesabesinde olur. E zaten bu hüküm böyledir. He. Bir adam bir cariye maluk olur. Yani işte e, savaşlar futuhat ve e, cariye sistemi. Yani nedir cariye sistemi? Savaştan kalan ne? Kadın esirler. He. Bu kadın esirler orduya ne yapılır? Dağıtılır. Belli bir taksime göre. İlk böyle alınır bu. Ama ondan sonra böyle alınmayabilir. Ne olabilir? O cariyeler değiş tokuş yapılabilir. Yani parayla ne yapılabilir? Satılabilir. Bu da ikinci tarzı. Ama ilk futuhatla başlamış. Hocam ne diyorsun ya eskiden varmış. Beğensen de varmış. Beğenmesen de varmış. Apayrı bir olay. Hoşuna gitmeyebilir. Ha, bizim hoşumuza gitmeyen o kadar çok şey var ki. Evet. Heh. Evma meleket eymanukum diyen bütün ayetler cariyeye delalettir. Açın bakın Kur'an-ı Kerim'de kaç tane var? Ellerinizin altında malik olduklarınız. Heh. Şimdi ne almış? Cariyeyi almış. Sonra niye alınır cariye? Sadece ve sadece yemek pişirmek için mi? Temizlik yapmak için mi? Hayır. Kadınlık vazifesinde ifade eder. Ama nikah olmaz. Aradaki fark bu. Kan Sultan Süleyman filmini izliyorsanız görüyorsunuz orada. Evet. Ondan bir çocuk doğar. O çocuk doğduğu andan itibari efendinin çocuğudur. Kimin çocuğu? Efendinin. E cariye anası. Ha, öyle olan bir cariye de genelde zaten azat ederler. Çok madirdir yani. Ha, yani bir çocuk doğurmuş cariye. Onu azat etmemiş bir efendi. Çünkü yani o azat etmese oğlu azat eder ileride. Anlatabildim mi? Çünkü annedir neticede. Heh. Ne oldu? Doğurdu mu? Doğurdu. E Doğurunca halen daha eğer azat edilmişse, hür kadın hükmünde değilse eğer, o çocuğun da neyi aynı zamanda bir temellüküdür. Yani o doğan çocuk annesinin aynı zamanda efendisidir. Bu kastedilmiş olabilir diyor mesela. Mümkün. E çünkü çok örnekleri var. Çok örnekleri var. Onlarca yüzlerce. E, Osmanlı sultanlarının carilerine bakın. Doğan çocuklar kimden doğdular? Bu sultanlar kimlerden doğdular? Nikahlı kadın Hürrem Sultan dışında yok. İlki dışında da yok Osman Gazi'nin eşi dışında. Hepsi cariye ama ne oldu? O evlatlar sultan oldular değil mi? padişah oldular. Annelerinin neyi oldular aynı zamanda? Efendileri ama annelerine nasıl davrandılar? Nasıl? Sultan'a çocuk doğurdu. Hristiyan'dı. Hemen onu azat etti. Değil mi? Zaten Müslüman olur o kadın. Bu aynı zamanda o tür kadınların Müslüman olmasına da bir vesiledir. Bak ne diyorsun? Kefaretin var. ilk ne yapacaksın? Köle azad edeceksin değil mi? Niye? Bak teşvik etmiş bir yandan. Ondan sonra 60 gün mütetaliyen oruç. İlk değil Köle azadı. İşte bunun gibi. Ha, ne oldu? İşte o sultanlar ne oldu ondan sonra? Efendiler oldular değil mi? Mesela bu olabilir. Örnek. Gerçi sultanların anneleri Müslüman oldu ama... Ha olabilir. Evet. Devam edelim. Çünkü çocuk cariyenin sahibinin oğludur. Nebevi ile diğer bazı ulema bunun ekseri ulemanın kablo olduğunu e söylüyor. Yani zahir bunu bize öngörüyor. Yani hani bu daha ne? Muhtemel yani. Daha ön plana çıkan bir anlam. Evet. İki. i̇ki İbrahim harbiye göre Murat cariyenin hükümdarı doğurmasıdır. Bu suretle hükümlerin annesi olan de sair ahali gibi o hükümlerin tebaasından e Bu da güzel. Hükümdar annesini doğuruyor değil mi yani o cariye hükümdar neyini oğlunu doğuruyor yani ortada bir cariye var kimi doğuruyor işte işte Osmanlı sultanları örnek sonra anne de ne oluyor normal bir teba oluyor yani o şeye o hükümdara bağlı onun kontrolünde yaşayan ne halktan biri oluyor mesela bu anlamda mümkün böyle de anlaşılabilir diyor evet 3 Bazılarına göre mana ahir zamanda mal olarak ümmü velet cariyelerin çok satılmasıdır. He, mal o kadar çok. Ne yapacak ki? Çoğalacak ki ümmü velet cariye, ümvelet diye bir ümvelet cariye diye bir sınıf var İslam'da. Ümmü velet cariye satılacak. Neymiş üm velet cariye? Dipte var dip notta ümmü velet. Ümmü velet kendisinden döl almak için ayrılan cariyedir. Bunlar satılmazlar, satılamazlar. He. Yani ümmü velet yani ne demek? Velidin annesi demek Arapçada. Kendisinden döl almak için ayrılan cariye. Yani yani sultan e, diyelim ki 100 tane cariyesi vardı. Bunlardan 10-15 tanesini böyle asil ırktan gelmiş, ahlakı iyi, huyu iyi ayırmış. Onlardan çoluk çocuk doğurmak istiyor. He, bunları asla sultan ne yapmaz? Satmaz, vermez. Onlar sultanın hareminin baş tacıdır. Ümvele ve cariye sultan için kıymetlidir. E, çok cariye var da seçmiş 5-10 tane diyelim. He, kazara öbürkülerden de çocuk olabilir o ayrı. Ama bunları özellikle seçmiş. He, onları asla ne yapmaz? Satmaz ama ahir zamanda satılıyorlar işte <gülüyor> mal o kadar çok ki böyle bir ayrım yok diyor zaten. Ee, gani, maşallah savak çok, futaç çok, ortalık cariye. E güzelliğin sınırı var mı? Yok. Nefsin sınırı var mı? Yok. Şehvetin sınırı var mı? Yok. Evet. Devam. Böylelikle cariye satıla satıla günüm, günün birinde bilmeden oğlunun eline geçer ve oğlu annesinin sahibi olur. Yani böylelikle cariye satıla satıla günün birinde bilmeden oğlunun eline geçer ve oğlu annesinin sahibi olur. Yani var mıdır? Belki olmuştur. Evet. evet. Fakat bu kavil yalnız Ümmü velede mahsus değil. Her nevi cariyeler şamildir. Yani. Zira caizdir ki bir cariye nikah şüphesiyle, sahibinden başka birisiyle cima eder de o adamdan hür bir çoluk dünyaya getirir. Sonra cariye elden ele satıla satıla doğurduğu çocuğun eline düşebilir. Bu takdirde meselenin kıyamet alamede sayılan tarafı ümmü ve carinin satılmadığını bilen kimse kalmamış olmasıdır. Yani burada yani bu tenkit ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani ne olursa olsun cariye de olsa onun neyidir? Annesidir. Bir daha ona dönüp dolaşacak, eş olarak gelecekse bu işte kıyamet alametidir. Çünkü insan fıtratına nedir bu? Terstir. Evet, devam edelim. Dört, bir kavle göre bu cümleden maksat, Ümmüvelet Cari'nin çocuğu doğurmakla azat olmasıdır. Yani, çocuğu doğru doğurmaz azat oluyor. Evet. Doğurmak sebebiyle azat olduğu için onu adeta doğurduğu çocuk azat etmiş gibi olur. Yani, şimdi çocuğu doğurdu, Değil mi? Azad oldu. Aslında azat eden beyi. Yani efendisi. Çocuğun babası. Ama aslında gerçekte azat eden çocuk. Çünkü niye? O çocuk doğmasaydı onu ne yapmayacaktı efendi? Azal etmeyecekti mesela. Evet. Ancak bu tevil mecaz yolu iledir. Mecazdan alakası da sebebiyet, müsebbebiyettir. Yani sebebiyet ve müsebbebiyet. Ha, ne demek? Sebep. Ve ney? Sebep-sonuç ilişkisi. Anladık? He. Yani burada yani sebep ney çocuk ama neye neden olmuş? Azad olmaya neden olmuş. Evet. Devam. 5. Diğer bir kavle göre Murat anneye babaya itaatsizliğin çoğalmasıdır. Ya mesela bir de bu dedenmiş. Yani anneye babaya itaatsizlik çoğalacak. Genel. Doğrudan cariye gayri cariye meselesi değil bu. Evet. Bu sebeple evlat annesine bir kimsenin cariyesine reva gördüğü muameleyi yapacaktır. Yani yani nasıl cariyeye yeri gelir zulmeder. Emri vaki yapar. Anneye de bunu yapar. Yani evet. Bu temelde dahi cariyenin oğluna mecazen sahip denilmiştir. Yani mecazen, hakikaten değil. Evet. Bazıları hadisteki raf kelimesinin mürebbi manasına, münebbib manasını alarak yani terbiye edici. Hı. Hakikat manada kullanmak istemişlerse de bu vecip pek zayıf görülmüştür. Görünmüştür. Evet. Ulema adam bazılarına göre hadisin bir rivayetinde bal tabiri bal koca manasındadır. Bu takdikte cümleden murat cariyenin kendi kocasını doğurması olur ki Üçüncü şıkta zikredilen cariyenin çok satılması manasına dahil olur. Yani ümmü velet meselesi olur. Yani o çok böyle zor bir ihtimal. Evet. Yani anne satıla satıla bir gün oğlu annesiyle evlenir de haberi bile olmaz. Yani Kıyamet alameti. Bugün bunlar cariyesiz mevcut. Bugün bunlar cariyesiz mevcut. Yani bu olaylar cariyesiz, cariye olmadan olabiliyor. Fil vaka. bozuk insan çok çünkü. Heh. Yani bakın görüyor musunuz? Yani o kadar güzel ne yapmış, meseleyi toparlamış ki? Pek çok kaynakta yani okuyorsunuz değil mi bu hadisi? Ne demek bu hadis? Şerhin önemi bakın arkadaşlar. Şerhin önemi. Ya ben hocam Buhari'yi okudum, Müslüm'ü okudum. Nereden okudum tercümeden bak. Bir de böyle oku bakalım. He, bunların en kuvvetli hangi anlam? İlk anlam ama. En kuvvetli hangi anlam? İlk anlam. Yani İmam Hattabi'nin ne yaptı? sikrettiği anlam. En kuvvetlisi bu. Allahu Alem. Evet. Evet. Devam edelim. Ve enteral hufatel aletel urate Riyâ eşyâi Yetetâvelûne fil bünyân Evet. Bir de yalın ayak Yalın ayak dediği hufat Evet. Çıplak El ale Yoksul koyun çobanlarının Evet. Binaları yükseltmekte bir El arat riyâ eşyâ Evet. Birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir. Evet. Evet. Bir de yalın ayak Yani yalın ayak Fakir ya, yalın ayak işte, yalın ayak adamın ayağına giyeceği bir terliği bile yok. Allah Allah. He, başka çıplak elbisesi bile yok. Başka yoksul koyun çobanlarının, evet, riyaa esha yoksul koyun çobanlarının kel urat başında geçiyor, binaları yükseltmekte birbirlerine yarış ettiklerini görme Şimdi buradan iki anlam çıkar. Yani yüksek binalar kıyamet alametidir. E bugün şöyle bir kaldır kafanı gör. He, bu birinci anlam çıkar. İkinci anlam yani bu yüksek binalara sahip olanlar da çok enteresan insanlar. Köyden gelmiş adam bir bakmışsın 5 yıl içinde voliyi vurmuş değil mi? eskiden böyle değil arkadaşlar eskiden ilim ve meslek para getirilmiş eskiden ilim ve meslek ya adamın ilmi var belli bir konuma gelmiş o zengin olmuş ya da adam bir işe girmiş çıraklıktan mahir olmuş değil mi yükselmiş e şimdi öyle mi şimdi futbolcu olmak varmış ya işte bak futbolcu ol voleyi vur topa bir güzel vurdun mu 100 milyon dolar, 200 milyon dolar bir bakmışsın ne olmuş? Zengin olmuş değil mi? Ya da adam bir gelmiş memlekette iki senede yalan dolanla, kaçakçılıkla, hileyle, desiseyle bir bakmışsın ne yapmış? Heh, bunca malam ülke sahip olmuş. Ya da işte faizdir, tefeciliktir odur budur. Yani hak etmeden yani bu halisin kastettiği şu. Yani hak etmeyen insanların böyle böyle binalar yapması garip. Hani diyoruz ya bazen bu parayı nereden buluyorlar? Bazen fil vakada bulabilir yani emeğidir olabilir ama bazen de değildir. Ama şu var eğer Ebu Zerel Rifari radıyallahu anh gibiysen evinin üstüne kat yapmayı bile dünyayı sevmek olarak algılayabilirsiniz. Bir gün Medine sokağında gidiyormuş da adamcağızlar çatılarını onarıyorlar. Bir katta hani Ebu İbel Ensar'ın evini biliyorsunuz. Ya. Peygamber Aleyhisselatü he üstünde konuk etti değil mi? Altında etmedi. Niye? Niye? Aleyhisselatü Vesselam onu yerinden etmek istemedi. Alta geldi ama yok. Dedi Allah Nebisi benim altımda olamaz. Benim üstümde olur. O benim başımın tacı değil mi? He, olabilir. Ama bakın Ebu Zerel Gıfari Radiyallahu Peygamber Efendimizin vefatından sonra böyle ev yapanları gördüğü zaman ne çabuk Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümüne alıştınız bakalım. Ne çabuk. Öldü dünyaya daldınız değil mi? Böyle dalgılanabilir. Doğrudur ya da yanlıştır o ayrı bir olay. Onu ben burada partişmıyorum. Benim söylemek istediğim o değil. Benim söylemek istediğim şu. Yani bu yüksek binalar eskiden iki katmış. İki katı bile yadırgamışlar. E şimdi ne bileyim işte 100 kat, 150 kat, 200 kat maşallah. Yani yukarı doğru gidiyoruz. Hani Haman gibi olacak neredeyse değil mi? Yani Allah'a ulaştıran ney bir? Ha, kule yapacaklar neredeyse haşa. Yani Haman'ın kulesi nasıldı? Çok enteresan tarifler var. Çok enteresan tarifler var ama bugün dünyanın en yüksek kulesi Malezya'da mı? Nerede? Dubai'de. Ha, ha. Dubai demişim. Yani Dubai'de. Hıh. Hama'nın kulesi ondan da herhalde yüksekti benim tahminim. Çünkü böyle mübalağıyla anlatılıyor ama belki de değildi bilemem. Ama yani demek istediğim şu yani yani kıyamet şimdi değilse ne zaman? Yani yakın yani yakın ama tabii yakın kelimesi peygamberin vefatıyla başlamış. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat etmiş heh, kıyamet geldi demişler. 1400 yıl geçti yaklaşık halen daha kıyamet kopmadı. İlk alameti peygamber efendimizin vefatı. Tabii küçük alamet o büyük alamet değil. Heh, evet. Büyük alametlerin ilki ne? Büyük alametlerin ilki güneşin, ne? Güneşin. güneşin hayır. Atılıyor. Hayır. Mehdi aleyhisselamın neyi? Hı, zuhuru değil mi? Heh. Mehdi aleyhisselamın zuhuru. Evet. Devam edelim. İşte hadis-i şerifte, şerifte beyan buyrulan kıyamet alametlerinden, alametlerinin ikincisi budur. Yani bedeviler ve fakirler zengin olarak ilki neydi? Cariyenin efendisini doğurması. İkincisi bu. Evet. Fakirler ve zengin olarak fakirler zengin olarak apartmanlar yap, yaptırmakta birbirleriyle yarış yarış edeceklerdir. Bazıları bu iki cümleden İslamiyet'in yayılacağını işaret göstermektedir. Görmek yani ederler. bazıları bu yani bu iki cümle yani İslam'ın yayılacağı anlamına da gelir demişler. Mesela Kirmani Kirmani şöyle diyor. Kimdir Kirmani? Buhari Hı? Şarihlerinden bir tanesidir. Buhari şarihlerinden ne? Bir tanesidir. Evet. İrşad-ı adında neyi var? Kitabı var. Bizim bakın kütüphanemizde mevcut. Kirmani'nin şerhi var. Ki Buhari'yi alırken hep ne diyorduk? Ee, kime göre? Ayni ve Kastallani'ye göre diyorduk. Değil mi? Bir de Kirmani var işte. O da var orada. Ha, demek ki de deneyi var. Şerhi var. Başka Kirmani'nin de var. Başka İbn Hacer'in var. Bir de Ayni'nin var. Değil mi? Böylelikle bunları öğreniyoruz. Evet, devam edelim. Hasılı kıyametin alametlerinden biri de Müslümanların sair memleketleri ve milletleri idarelere altına almalarıdır. Evet. Demiştir. Evet. Felevistu meliyan cümlesi bazı rivayetlerde lebise meliyan şeklinde telebise. Fe Felebise meliyan şeklinde tespit edilmiştir. Bunların ikisi de sahildir. Yalnız birinci rivayete göre mana Ben uzun zaman durdum. ikinciye göre gelen zat uzun zaman duru demek olur. He, yani ilkinde lebit diyor ben durdum. İkincisinde gelen zat uzun durdu. E, gelen zat kimdi? Cibril. Cibril, Cibril yani Cebrail aleyhisselamdı. Evet Bu Davut ile Tirmizi'nin rivayetine göre peygamadır. Yani bakın ne yapıyor şimdi burada Buhari müslimin dışında yani bu her ne kadar Müslüm rivayetiyse Buhari'de de mevcut. Ama ne yapıyor? Eğer lafızda bazı farklılıklar olursa, lafızda ba bazı farklılıklar olursa ne yapıyor? Kütüb-i Sitte'nin diğer neyine, muharişlerine de ne yapıyor? Müracaat ediyor. Ebu Davud ve Tirmizi bu da bir zenginlik değil mi? Bir güzellik. Evet neymiş o rivayetler? Ebu Davud ile Tirmizi'nin rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ömer'e, ya Ömer bu soranın kim olduğunu biliyor musun diye sorması hadisenin üzerinden 3 gün geçtikten sonra he, yani Ebu Davud ve Tirmizi rivayetinde Müslüm'deki gibi değil Müslüm'de hemen sordu Adam gider gitmez sordu anlaşılıyor Ama Ebu Davud ve Tirmizi rivayetinde yaklaşık 3 gün sonra ne yapıyor? Bu gelenin he, Kim olduğunu biliyor musun diye soruyor Evet devam edelim Zahire bakılırsa bu rivayetle Ebu Hurey rivayeti arasında muhalefet olduğu Göze çarpıyor Çünkü Ebu Hurey rivayetinde, rivayetinde bu hadisin Nihayetinde Sonra o zat dönüp gitti arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şu adamı bana getirin dedi Ashab onu getirmeye gittiler fakat hiçbir şey Göremediler bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o civrildi buyurdu deniliyor Ayriyeten Ebu Hureyri rivayeti yani bu hadis Sadece İbni Ömer'den gelmiyor Başkalarından da geliyor bizim elimizdeki İbn Ömer rivayetindeki Hz. Ömer rivayetidir bu Bu ne? Mevcut değil mi? Bu lafız mevcut hemen hemen üç aşağı beş yukarı gider gitmez ne yapıyor bakın diyor getirin diyor ama adam gitmiş oluyor bunun üzerine de Peygamber aleyhisselatü Selam ne yapıyor Ömer'e bu soruyu ne yapıyor Hazreti Ömer? E? soruyor He. yani ee, bu tasarruf ruhattan Allahu Alem ravilerden kaynaklanan bir tasarruf evet Cibril'u etakum yuallimukum dinakum o Cibril de size dininizi öğretmeye gelmiş Cümlesi iman ile İslam ve ihsanın hepsine din denilebileceğini delildir. Evet çok güzel bu. Bakın çok güzel. Altını çizin. Alırken de söylemiştik hadisin manasını. He, yani gelen din e, kimdi? Cibril değil, Cebrail Size dininizi öğretti. Bakın dininizi. Din, din. Demek ki işte bu ney? İslam, iman, ihsan, eşrat-ı dindir bu. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bu hadiste varit olanları inkar eden İslam dinini inkar etmiştir. Bu hadiste varit olan hususları, gelen hususları inkar edenler İslam dinini inkar etmiştir. Bakın. Dine-l-İslam demiyor. Çok önemli bu. Etakum yuallimekum el-İslam edemiyor. Bakın. kum, dininizi yani Ehemmiyet veriyor ya dininizi öğretti size dininize. Nedir o dininiz sizin? İslam'ın kendisi bak. Muhataplarına da hitap ediyor. Onları da sözüne kavline işrak ettirtiyor. Yani ortak ettirtiyor sözüne. Ha, İslam'ı demiyor dinini öğretti sana bak adama ne diyorsun? Dinini öğretti sana bak. Ha böyle olunca adam irkiliyor. Çok önemli bu. Yani onun için bu hadiste varit olan hususları inkar etmemek lazım. Yani i̇nkar edenler mevcut ama. Yoksa inkar dini inkardır. Çok önemlidir bu. Evet. Bu hadis en meşhur hadislerden, en sahi hadislerden bir tanesidir. Kütüb-i Sitte müttefikan rivayet etmiştir bu hadisi. Meşhur bir hadis bu. Bilmeyen yok. Sağ Sultan bile duymuştur yani bu hadisi. Evet. Tabii Hazreti Ömer radıyallahu anha bu soruyu sorması hani geçen derste de onu kısmen açıklamıştık. Yani o Hazreti Ömer hassasiyetinden Hazreti Ömer peygamberi Aleyhissalatu vesselam'a karşı yapılabilecek saygısızlıklara müsamahayla bakmayan bir insan. Garipsiyor, kıpırdanması var biraz böyle hareketi var. Yani bir de muhafakat Ömeriye dediğimiz kırk küsur ayetinde sebebin uzulünde eli var. Öyle bir insan, ha hal öyle olunca Peygamber Resulü e, özellikle onu o soruyu soruyor. Bir de Ömer'in örnek olma vasfı var. Bir de gelenler Ömer'den korkardı. Bu adam korkmamış Ömer'de. <gülüyor> yani sen Ömer'in yanında böyle bir şey yapacaksın, sıkar. İslam oluşu heybet zaten. Ama bu adam hiç korkmamış. Evet. Geldi öğrendi öğretti. Evet devam edelim. Bu hadis İslam'ın aslıdır. Ulema ondan birçok hükümler çıkarmışlardır. Ki bazıları şunlar. Evet bu hadis İslam'ın aslı diyoruz ya. Çünkü din kendisi. Evet neymiş mesela neyi çıkarmış ulema? Bir, İslam Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet getirmek, beş vakit namazı kılmak, farz olan zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak, Mali, kudret, mali kudreti olursa hac etmektir. Tabii mali kudreti olursa hac etmektir derken yol bulabilirse oraya gitmeye, yol bulabilirse hac etmektir demek daha doğru. Mali kudreti olur ama sağlığı olmaz. Yani şimdi oraya gitmeye yol bulabilmek ki öyle geçiyordu. menista istata ileyhi sebila öyle geçiyordu hadiste. Bu bazen e, mal değil sadece ne olur yol güvenliği de olabilir sağlık da olabilir hatta ne diyor alimler? Yani merkebin üstüne koyduğunda adam oturabilmeli, düşmemeli. Sağlık derken bunu kastediyorlar. Merkebin üstüne koyduğunda oturabilmeli değil mi? E oturamıyorsa sağlığı yoktur. Yani ger gerçi birini yollar bedelen ama o apayrı bir olay. Evet devam edelim. İki iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere inanmaktır. Üç im imanla İslam'ın başka başka şeyler olduğunu söyleyenler, bu hadisle istilal etmişlerdir. Yani demiştik ya yani iman nedir, İslam nedir aralarında ilk derste açıklamıştık bunu. Ne vardır ne yoktur. ya yani Hep kaydı şudur. Aynı Nas'ta geçiyorsa bu hadiste olduğu gibi manaları ne yapar? Ayrılır. Ama yani bir Nas'ta iman geçiyorsa diğer Nas'ta İslam geçiyorsa iman geçen İslam'ı, İslam geçen imanı da kapsar. Yani işte ey iman edenler namaza kalktığınız zaman abdest alın mesela. E o halde abdest almakla mükellef olanlar kimlerdir? İman edenlerdir. Müslümanlar abdest almakla mükellef değildir. Yani abdestsiz Müslüman olur ama abdestsiz mümin olmaz denebilir mi? He. Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Kime diyor? Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ruhunuzu teslim edin. Ha, o halde demek ki ölürken mümin olarak ölmemek lazım. Ne olarak ölmek lazım? Müslüman olarak ölmek lazım. Denir mi? Denmez. Heh. Yani buna dikkat edeceğiz. Yoksa yani üç aşağı beş yukarı. Bak adam'a ne diyorsun? İşte sen nesin? Ben Müslümanım diyor. Niye müminim? Arap sen yani bugün adam Müslüman mı değil mi diye sorulur. Mümin mi değil mi diye sorulmaz. E yani kastı şu mu yani bunu soranın? E yani müminlikten bunun payı yok. Yok ya o değil yani. O değil yani soranın kastı o değil. Dikkat edeceğiz. Bunlar yani iç içe girift kelimeler. Yani biri birinin yerini tutuyor aslında da bazı durumlarda fakirle miskin gibi. Aynen asla geçtiğinde züht ve vera gibi, takva gibi, haşyet ve haf gibi müteradif kelimeler. Haşyet ve haf. Ne demek? Haşettim, ee, yani işte biri mukabilsiz korkmak, biri mukabilli korkmak. İşte haşyet cehennemden korkmadan Allah'tan korkmak. Haf cehennemden korkarak Allah'tan korkmak. Yani bunlar işin felsefesi. İşin neyi? felsefesi. Evet, devam edelim. İhsan, 4. İhsan Allah'a onu görür gibi ibadet etmektir. 5. Yukarıda zikredilen şeylere iman etmek Bu çok olur. önemli. İman etmek farz. Ya sünnet değil, müstahap değil. Evet. 6. İslam'ın tarifinde zikrede geçen erkanın mertebeleri pek büyüktür. 7. Ramazan ayına sadece Ram Ramazan denilebilir. Evet, sadece Ramazan ayına Ramazan denilir. Başka ya Ramazan denmez. Ramazan ayında oruç tutman diyor çünkü. Evet. 8. İhlas ve murakabin Murakabenin ve Murakabenin mevkileri pek büyüktür. 9. İnsanın bilmediği bir şeyi bir şey için bilmiyorum demesi ilimdir. Bu onun kıymetini düşünmez. Bilakis ilim ve takvasının takvasına delildir. Evet. insanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi. Her bilmediğim bir şeyi öğrendiğimde ne kadar cahil olduğumu anladım hissettim de ilimdir. Evet. Her bilmediğim bir şeyi, yeni bir şeyi öğrendiğimde ne kadar cahil olduğumu hissettim, anladım da bir ilimdir. Değil mi? Evet. O melekler diledikleri şekillere gidebilirler. Cibril Aleyhisselam Ekseriya Dihiyetül Kalbi Radiyallahu An suretine görünüyor. Ama burada o surette görünmemiş. Kim çünkü bizden kimse onu ne yapmıyordu diyor. Tanımıyordu diyor. Dihiyetül kelbi suretinde girdiğine dair rivayetleri bir kısmı lava zayıf rivayetler olarak değerlendiriyor. Hasan diyenler de var. Çok da meseleyi değiştirmiyor. Çünkü yani insan suretine girdiği varit. Ölüm meleği bile Musa'nın kavmine girip insan suretine girebiliyor. Ölüm meleği bile. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın ya zaten insan suretine girdiği Dıhya'nın suretine mi girdi? Yoksa başka birinin suretine mi girdi ki Dıhya kelbi çok yakışıklı bir insanmış. Çok yakışıklı bir insanmış. Ha. Onun suretinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldiğine dair bazı rivayetler var ama senetleri problemli. Senetleri ne? Problemli. Zayıf diyen ulema genelde mevcut. Muhaddisun ulemasından. Bir kısmı hasen diyor ama onlar da mütesahil, daha çok gevşek. Yani e, tasihte gevşek davranan ulema, halimler. Ne demek tasihte gevşek? Hadisi sayık görmedi. Evet devam edelim. Kendi suretinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yalnız iki defa yorulmuştur. Kendi asli suretinde. Bayılmış değil mi zaten? Kolay değil yani asli surette görünmek. Cebrail'i tanımlayın desek, aklınıza ne gelir? Kanatlarının genişleri. Ha? Bir kanadının boyu nereden nereye uzuyor? Evet. Yani işte öyle bir şey yani. Nasıl görür insan onu acaba? Dehşet değil mi? Evet. Devam edelim. 11 Bu hadise ümmü sünne yani sünnetin esası denilebilir. Bak, bak bu hadisin ismi ümmü sünne. Buna bu hadisi inkar eden demek ki e, nesebi gayrı sahih çocuk olur. Anasını inkar etmiş olur, değil mi? Heh, devam. 12 Allahu Teala'yı dünya gözüyle gören olmamıştır. Sahil rivayete göre Hazreti İmran bin Hüseyin radıyallahu anh meleklerin seslerini işitmiştir. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin görmesi dünyada değil, melek, melekut aleminde vaki olmuştur. Yani mesela Miraç'ta gerçi görmüş müdür, görmemiş midir? Aslı Nur'dur, İbni Abbas'la Hazreti Ayşe anamız arasındaki ihtilaf nedir? Varittir ama dünya gözüyle görmüş müdür? Yani bir kısım ulemanın rüyada gördüğüne dair naslar mevcut. İmam bu Hanife'nin, İmam Ahmed'in. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyada gördüğü Allah Azze ve Celle'nin elinin bir rivayette parmaklarının soğukluğunu nerede hissettiği, he, omuzunda hissettiğine dair rivayetler mevcut. Ancak e, sayı diyen alimler de var bu rivayetlere. Zayıf diyen alimler de var. He, dünya gözüyle görünür mü, görülmez mi? Çok böyle ney bir mesele bu? ince bir mesele. Dine bir şey katmayan, dinden bir şey eksiltmeyen bir mesele. He, rüyada gördüğünü diyen alimler, e, Seleften de mevcut. Seleften de mevcut. Mesela İmam Ahmet'ten bu Mervi'dir pek çok kanalla. Şelise Mümite'yi -müm bu mesele hakkında doğrudan bir kanaat açıkça ifade etmez. sarahaten, Süküt eder. Bazen süküt ikrar anlamına da ne yapabilir? Hmm. Gelebilir. Zor bir mesele. Müellifin görüşünü tercih etmekte fayda var. Biz peygamberi rüyasında görenlerle baş edemiyoruz. Ha, bir daha adam Allah'ın rüyasında görürse yandık. <gülüyor> yandık. Hocam diyor. Peygamber Efendimiz'i gördüm diyor. Aynen diyor şeye benziyordu diyor. İsmail Bişar Hoca'ya benziyordu diyor. <gülüyor> yani, yani ne diyeceksin adama? Yani sakalsız gören var. Ceket de gören var. <gülüyor> yani görüyorlar. Ha, bir daha adam Allah'ı gördüyse yandık yani. Onun için yani bu kapıyı açmamak lazım. Evet, müellif güzel yapmış, iyi yapmış. Evet, devam edelim. 13. Ha. Hz. Cibril'in kıyameti sorması, dinleyenlerin sormaktan men etmek içindir. He, yani dinleyenleri sormaktan men etmek içindir. Bak bu çok ince bir nüans. Ben soruyorum ama siz sormayın ha. Niye? Sormayın çünkü bak, şey, Resulullah ve Vesselam'ın cevabını gördünüz mü? E Kur'an-ı Kerim'de de var, sana kıyametten sorarlar, vaktinden sorarlar değil mi? Deki ki ben o konuda ancak ne? Az bilme sahibim. Vakıf kalındım. Bilmiyorum yani. Heh, yani e, bu çok önemli. Dinleyenleri sormaktan men etmek için. Yani buradan şu da çıkar. Yani öyle meseleler var ki sormayın. Kazadır, kaderdir, asap arasındaki hilaptır, yıldızlardır, nücumdur, vefttir. Bu konuları sormayın. Sorarsanız yandınız. Heh, şimdi adam ne diyor? İşte diyor kıyamet diyor işte suyu mesela kitap telif etmiş kıyamet şu vakitte ne yapacak kopacaktır diye bir sürü münkerat rivayeti almış yok bir türlü ne yapmıyor kıyameti koparamıyoruz biz çünkü ya, ya bu konuda gelen rivayetlerin münker oluşu Kur'an'ın zahiriyle belli bu hadisle belli bu bir ikincisi bu aynen şanın neyine benziyor Mehdi Muntazarına benziyor ne demek Mehdi Muntazar yani bir girmiş sırdaba. Dönme dolap. Dönmüş, dönmüş. Halen daha dönüyor bir türlü sırdaptan ne yapamadılar? Çıkaramadılar. Yani yani ne zaman çıkacak? İşte ehli sünnetten bazıları çıkarıyor. İşte diyor ki işte Suriye'de görüldü, orada görüldü, burada görüldü diyenler var. İşte Adnan Hoca da benim diyor. Sarahanen demese de e, sarahanen aslında söylüyor mesela. Yani işte böyle meseledir bu. Yani e, bu işler fuzuli işler. Bunlarla uğraşılmaz. Mehdi çıkınca zaten herkes Mehdi olduğunu anlayacak. Merak etmeyin. Şargıyla, garbıyla. Ya biz bakınca ya bu değildir, bu yalancıdır demeyeceğiz o zaman. Çünkü o da bilmeyecek ki Mehdi olduğunu bilmeyecek. Bir gece de Allah Azze ve Celle onu aynen meyveyi olgunlaştırdığı gibi. Hani meyve bir gece bakarsınız yeşil bir sabaha bir kalkarsınız ne olmuş? Kırmızı olmuş. O vasıfları ona birden verecek. Yani bu şöyle kolay bir iş değil. Yani e kıyamet vakti ne zaman onu ancak Allah biliyor. E, emareleri var. Ama bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öldükten itibaren başlamış. Bugüne kadar gelmiş. 1400 küsür yıl geçmiş değil. Mi? Ne olmuş? Halen davmet kıyameti ne yapıyor? Bekliyor. İlk büyük alameti Mehdi'nin urucu işte çıkarma uğraşanlar var hem ehli sünnetten hem Şia'dan. Ama bir türlü ne yapmıyor? Tutmuyor. hani gene ehl sünnetin mehdisi çıksa bir nevi bizim gibi doğacak yani. Bizim gibi anadan babadan doğacak. işte Abdullah olacak babasının ismi. Kendi ismi Muhammed ya da Ahmet olacak. O soydan olacak doğacak. Ama Şihan'ınki doğdu. Bizimki daha doğacak. Doğdu. İşte bin küsür yıldır ne yapıyor? Bin dört yüz ya da bin üç yüz yıldır neyse işte ölüm tarihinden itibaren. dönüyor dönüyor dönüyor dönüyor. Bir muhakkak alimin dediği gibi zaten diyor o uyansa diyor ondan 100-200 yıl amel beklemeyin diyor. Ancak baş bulantısı kusmaktan başka bir şey yapamaz. Habire dönüyor değil mi? E, o kadar dönen adam dönme dolapta ben geçen bir dönmüştüm bundan 2-3 yıl önce merak etmiştim. 15-20 dakika kendime gelemedim. Yani yani bin, işte 1300 yıldır dönüyor. Dön babam dön. Değil mi? Heh. Yani bu işleri sormamak lazım. Bak burada bu ne var? Hikmet bu. Yani ne ne zaman? Allah bilir. Biz bilemeyiz ne zaman kopacağını. Ha, alametleri budur. Ha, küçük alametler bitmiş midir? El cevap bitmiştir arkadaşlar. Ne demek bitmiştir? Yani bütün küçük alametler çıkmıştır. Burada ulemanın genelinin neyi var? İttifakı var. Öyle. Ha, büyükleri bekliyoruz. Yakında. Yakın nisbi bir kavram işte. Yakın nisbi. Evet devam edelim. 14 güzel bir şeyi sormaya ilim ve talim denilebilir. Evet. Güzel bir şeyse ilim ve talim olur bu. Yoallim okum diyor çünkü size öğretiyor. Bak ilim talim Evet. Devam. 15. Bir alimin yanında bulunanlar kendilerine lazım olan biri meseleyi ona sormazlarsa başka birinin sorması gerekir. Böylelikle sevapta müşterek olurlar. Evet. Yani kendilerine lazım olan bir meseleyi ona sormaz darsa yani sormayabilirler. Başkası sorsun. Sorsun. Selefte bu var. Mesela ne yapmışlardır? Hocalarına nazı geçen talebelere sordurmuşlardır. İmam Malik mesela herkese cevap veren bir alim değildi. Cevap verdiği insanlar mağduttur, sayılıydı. Talebeler de ne yaparlardı? Onları devreye geçirirlerdi. Öyle ya bazı talebeler çok şatırdır, neşittir, çalışkandır. Hoca onun sorusuna cevap verir. Bazılarına da vermez. <gülüyor> e burada da yani işte Cebrail sormuş soruyu değil mi? He. Halbuki bunu sahabeden biri de ne yapabilirdi? Sorabilirdi. Ama işte bu sorunun isabeti çok önemli. yani. İsabeti çok önemli. E dinin özeti. Evet. 16. Sual sorunun sual soranın nezaketi alemin ne sorana karşı lütfükar davranması gerekir. Evet. Yani sual soran nezaketli olacak. Evet. E, alim de sorana karşı lütufkar davranacak. Evet yani burada sorum soruyu tasdik etmiş. Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam garipsememiş. Değil mi? Ha, biliyor gerçi Cibril olduğunu ama bu üsluptur yani. E, çekebilirdi yani Cebrail'i kenara şöyle de diyebilirdi. Bak sahabemin huzurunda böyle yaptın ama benim heymeletimi sarstın. Bir daha yapma bak geldiğinde diyebilirdi değil mi? Bak dememiş. Dememiş. Evet. Şimdi hadisin senedindeki inceliği verecek. Bunu çokça yapıyor bakın. Bu şerhin özelliklerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. E şimdi Gökhan okurken siz hadisin Arapça metnini açın. Gökhan okurken hadisin Arapça metnini açın. Oradan takip edin. Senede bakın şimdi. Biz size, biz oradan ne yapalım? Şey yapalım. Gökhan okurken evet. Oku şimdi Faide. Faide İmam Buhari'nin kitabı. Müslimin sahihinden daha muteber ve faydası daha çok ise de Müslüm'ün de kendisine Mahsus öyle bir letaifi ve istinad sanatları vardır ki Bunları başka hiçbir kitapta bulmak mümkün değil yani değil. elbette Buhari'nin Müslüm'ün sahihinden <gülüyor> Buhari'nin sahihinin Müslüm'ün sahihinden Daha muteber olduğu işte faydasının daha çok olduğuna dair genel bir ne var kanaat var Ama Müslüm'ün sahihinde de öyle özellikler var ki hiçbir kitapta mevcut değil bunlar biz bunu dersimizin ilk ne yapmıştık? İlk dersten bunları ne yapmıştık? Hatırlarsanız açıklamıştık değil mi? Göreceksiniz benzeri senetleri bir yere toplamıştır İmam Müslüm. Buhari onları ne yapmıştır? Takti yani oraya kesip almış, buraya kesip Hatırlıyor musunuz? Bazen 3-5 yerde oluyordur rivayet. Müslüm onları genelde, mükerrerleri var Müslüm'ün ama genelde bir yere toplamıştır. Buhari'ye göre çok daha azdır. Evet. Bakalım neyi tespit etmiş? Mesela İmam müslim bana tahdis ettiğiyle ile... Bize tahdis etti. Tabirler arasında ve kez. Yani bana tahdis etti. Bize tahdis etti. Haddefeni haddefena. Arasında fark gidiyor. Ne demek bana tahdis etti? Bana söyledi. Bana rivayet etti. Ne demek bize söyledi? Bize rivayet etti. Bunun arasında fark var bu ikisini. Yine devam. Bana haber verdi. Ve bize haber verdi. İfadeler arasında fark gözetiyor. Bana haber verdi. Bize haber verdi. Şimdi ilk dersimizde ne demiştik? Ha, ahberana ve hadbetana arasında i̇mam Müslim fark gözetiyordu. Hangisi semaya delalet ediyordu? Bana taktice sen. He? Ahberana illa da semaya değil neye delalet ediyordu hatırlıyor musunuz? Ha, arz ettiklerini okuduklarına da delalet edebiliyordu. Şimdi burada farklı bir şey söylüyor oku bakalım. Devam et. Bana tahdis etti tabirini şeyhinden yalnız kendisi dinlediği zaman kullanır. Ya şimdi bakın ben burada size tahdis ediyorum hepiniz varsınız. Ama bana dediğinde sadece İmam Müslim varmış şeyhinin yanında. Anladık mı? Heh, devam et. Şayet hadisi şeyhinden başka bir ravi ile birlikte dinlemişse bize tahdis etti tabirini kullanır. Anladık mı? Dinleme demek ki doğrudan tahdis. Devam. Şeyhine yalnız kendisinin dinlettiği bir hadis hakkında bana haber verdi der. He, sadece kendisi şeyhine bir hadisi tahdis ediyor okuyorsa he, o zaman ahbereni der. Evet. Şeyhine bir hadisi Müslümin yanında başkası okumuşsa bize haber verdi tabirini kullanır. Sadece imam Müslim değil de başkası da okumuşsa şeyhine arz etmişse o zaman bize ne yaptı haber verdi dermiş. Yani ahbereni. Evet. Devam. Hatta bana Tahtis etti ve bize tahtis etti tabirlerinin yanlış şey hadis dinlemek için söylediği zaman kullanır. Evet. Hatta diyor bana tahtis etti. Haddefeni ya da bize tahtis etti. Haddefenin tabirlerini yanlış şey hadisi dinletmek için söylediği zaman kullanır. Yani doğrudan şey söylediğinde o da dinlerken kullanır. Ama tek ama çok evet. Devam. Dinletmek için söylemişse şey dedi tahdis etti veya şey söylerken işittim gibi tabirler kullanır. He, dinletmek için söylememişse söylemişse değil. Söylememişse. Dinletmek için söylememişse şey dedi. Ya da tahdis etti veya şey söylerken işittim gibi tabirler kullanır. Devam. Bir ev, bir. bir evveliyet kâidesi olmakla beraber i̇mam Müslümin. evleviyet Evleviyet kaidesi olmakla beraber İmam müslim'in buna pek ziyade riayet etmesi onun son derece vera ve takva sahibi müdakkik bir alim olduğuna delil gösterilmektedir. Diğer hadis uleması bu tabirleri pek çok defa birbirine yerine kullanmışlardır. Evet yani ulema bunları birbiri yerine kullanmış ama İmam müslim çoğu zaman buna ne yapmış? Dikkat etmiş. Bu da onun vera takva ve ee, vera takva sahibi ve müdakkik olmasından yani. Ne demek? Dikkatli olmasından, inceliklere vakıf olmasından dolayı. Yani demek ki yani bana tahdis etti ya da bize tahsis etti tabirini yanlış şey hadisi dinletmek için söylediğinde dinletmek için söylememişse şey hadisi yani ne demek? Ya size hadisi söylüyorum beni dinleyin kastıyla değildi de. Yani adam söylüyordu onlar da ne yapmışsa işitmişse. Şehh dedi, tahtis etti. Şehh söylerken işittiğim bir tabirler kullanmış. Devam edelim. İmam Müslim yukarıdaki hadisin isnadında da büyük bir incelik göstermiştir. Şimdi genel paydayı verdi. Bakalım bu hadisin isnadında ne yaptı? Evet. Şöyle ki, hadisin birinci tarikinde. Birinci tarikî dediği haya kadar olan yer. Ha. Gal hadde seni Ebu Khayseme Zuhair ibnu Harb. Gal hadde sena veki ankehmes. An Abdullah ibni Burayde, an Yahya ibn Buraya kadar olan, birinci bölüm dediği bu. Ha diyor ya. Heh. Ne demiş birinci bölümünde? Bize, bize veki kehmesten, o da Abdullah bin Buraydeden, o da Yahya bin Yahmerden naklen rivayet etti demiş. Ha. Yani haddeseni demiş, haddesena demiş. Sonra an an demiş. İki yerde, üç yerde an demiş. Bakın, haddeseni bana demiş bak. Demek ki Ebu Hayseme şeyhi. Ona bu hadisi tahtis ettiğinde sadece kim varmış? Kendisi. Kendisi. Sonra hadde fena veki dediğinde başkaları da varmış. Yani sadece İmam Müslim yokmuş vekiiden işittiğinde. Yani ama İmam Müslim vekiiden işitmiyor. Kim? Hocası işitiyor. Yani hocasıyla birlikte başkaları da varmış. Anladınız mı? Onu kastediyor. Sonra an an an demiş ilk de. Devam edelim ikinci de. İkinci tarihte Kehmes'in Abdullah bin Buredde'den onun da Yahya'dan rivayetini tekrarlamıştır. He. Şimdi bakın ikinci tarihe Ha gördünüz mü? He. Ne demiş? Ve haddefena bakın bize demiş. Ubeydullah ibn Muad el-Amberi Yani senet farklı. İlkinde Ebu Haysem'e vardı Züheyr bin Har. Burada Ubeydullah bin Muaz el-Amberi ve hâzâ hadîfuhu. Bu onun hadisi yani onun lafzı. Biraz da temas edilecek. Gâle haddesenâ ebi. Ubeydullah diyor ki bana babam. Yani babası Muaz. Babası kim? Öyle yap. Ubeydullah bin Muaz değil mi? Bana babam Muaz tahdis etti. Sonra bakın haddesenâ kehmes demiş. Bakın ilk kehmes andı. Burada haddesenâ. Sonra An İbni Bureyde bakın. ilkinde İbni Bureyde demedi. Abdullah İbni Bureyde dedi. Şimdi İbni Bureyde deyince Bureydenin pek çok oğlu olabilir. Yani değil mi? Öyle ya Bureydenin o. Yukarıda Abdullah'ı söyledi. An Yahya İbni Yahmer. He, ne diyor? Kehmesin Abdullah İbni Bureydenin onu da Yahya'dan rivayetini tekrarlamıştır. Devam et çünkü devam çünkü veki rivayetinde Kehmes'ten tabirini kullanmış. Ha ilk rivayette veki an Kehmes, Kehmes'ten demiş. İkincide Muaz ne demiş? Hadde Kehmes demiş. Gördünüz mü? Devam. Muaz ise bize Kehmes rivayet etti demiştir. Yani hadde demiştir evet. Yani yani veki rivayeti Mu'an'an. Ne demek Mu'an'an? An? Anla. Evet, yani bizzat işitmiş. Yani ilkinde Veki bunu doğrudan Kehmes'ten de işitmemiş olabilir. Başka birinden de almış olabilir. Ama ikincisinde açıkça ne demiş? Muaz, Kehmes'ten işittim demiş. Anladık mı? İncelik, bilene sivrisinek hani. Peygamber bakın Buhari derslerine gelenler bunları hatırlıyorlar. Bakın bünye bünye üstüne ne yapıyoruz? Kuruyoruz. Devam edelim. Halbuki halbuki muannan hadisle ihticac meselesi ulema arasında ihtilaflı fakat he muannan hadisle amel edilir mi? Edilmez mi? Delil alınır mı? Alınmaz mı? Ulema arasında ihtilaflı. Fakat evet. Fakat muttasıl hadisle ihticac bir ittifak caiz ama muttasıl işte hadde sana ahbarana qale bu ne? Bir ittifak caiz. Evet devam edelim. İşte bu cihet anlaşılsın hem rivayet işitildiği lafızla edilmiş olsun diye İmam Müslüm her iki rivayeti işittiği lafızla nakletmiştir. Bakın görüyor musunuz? Her iki lafzı işittiği lafızla. Yani bu bir incelik. Ah yani işte ulemanın özelliği bu. Evet. Devam. Sahi Müslüm'de bunun emsali çoktur. Ya yani çok. Buhari'de de çok. Evet. Sonra burada ikinci bir maksat vardır ki şudur. Şun bu ilk ikincisi neymiş? Devam edelim. Müslim vekîl rivayetinde Abdullah bin Burayde'den demiş. Müslim vekîl rivayetinde ilkinde ne demiş? Abdullah ibni Burayde yani Abdullah demiş. Evet. Muazî rivayetinde ise İbni Burayde'den. Ha yani Burayde'nin Bure'den, oğlundan demiş. Evet. <gülüyor> Zira her iki tarihte de bu tabirlerin yalnız birisini zikretmiş olsa mana bozulurdu. Her iki tarihte de mesela ilkinde Abdullah bin i demiş, ikincide de Abdullah bin i deseydi ya da ilkinde İbn-i Bureyde dese, ikincisinde de İbn-i deseydi ne olurdu? Mana bozulurdu. Mesela evet. Mesela Abdullah bin da yerine İbn-i Bureyde dese bu zaten Abdullah bin Bureyde mi? Yoksa kardeşi Süleyman mı olduğu anlaşılmazdı. Bir de kardeşi olurdu. var Süleyman var. Evet. Ha yani yine. Evet. Devam. İbn-i Bureyde yerine Abdullah bin değil koysa bu sefer Muaz'a iftira etmiş olurdu. He. <gülüyor> İbni i yerine ikinci de Abdullah dese bu sefer de Muaz'a iftira etmiş olur. Çünkü Muaz İbni i demiş. Anladık mı? Evet. Çünkü muazza rivayetinde Abdullah zikredilmemiş. Ne kadar bağlı görüyor musunuz? Evet. Devam. Hadesin iki tarihi İbni buraya birleştiği mütaka senet nerede birleşiyor burada İbni İbn burayı de birleşiyor Evet birleştiği B için İbni buraya de birleştiği için birinci rivayette Yahya bin yağmer'in zikredilmesi yet nazarda faydasız gibi görünür He, birinci rivayette yani Yahya bin yağmer'in zikredilmesi çok da ne değil önemli değil niye nerede birleşiyor rivayet Abdü'l Evni Burayde'de birleşiyor. Devam edelim. Çünkü her iki rivayetin ondan geldiği, ikinci rivayetten anlaşılıyor. Her iki rivayette kimden geliyor zaten? Ha. Hangisinden geliyor? Evet yani. Evet, İbni Bureyde'den geliyor. Evet. Sonra İbni Burayde bunu he kime naklediyor? Yahya İbni Yamri. Yani Yahya İbni Burayde, Yahya İbni Yamer'den bunu kim alıyor? İbni Burayde alıyor. Devam edelim. Evet. Böyle yerlerde İmam Müslümin adeti raviyi Rav yalnız ikinci rivayette zikretmektir. Evet. Ama An burada yapmamış. Evet. Ancak nevevi nevevi bazı nüsarlarda birinci rivayetle yalnız Yahya'dan ikincide Yahya bin Yamerdan denilmiş olduğunu bu, bu takdirde ibni burcide meselesindeki gibi burada da bir fayda bulunduğunu söylüyor. Yani yani Yahya bir yerde de Yahya bin Yamerdan. Evet. Devam edelim. Birinci rivayette Yahya bin Yamerdan Sonra görülen ha, bir isnattan başka bir isnada geçiş alametidir. Buna tahvil hasi derler. Şey bize Ubeydullah bin Muaz rivayet ettiği okumadın galiba. Yok, He. Bize Ubeydullah bin Muaz rivayet etti. Dedikten sonra bu hadis... ikinci onun... rivayet, evet. Haza ve hâzâ hadîf-i diyor ya, bu onun hadisidir. Yani bu lafız onun lafzıdır. Muaz'ın lafzıdır bir sonra geçen. Başka lafızlarda da rivayet edilmiş. Hani diyorduk ya, bu halde bir yerde şu lafızda, bir yerde şu lafızda... He. Devam edelim. Bu hadis onundur. Kaydını ilave etmesi iki rivayetin manada bir. Bazı lafızlarda ayrı olduklarını göstermek içindir. Yani manada bir genel umumuyla ama lafızlarında ne var? Farklılıklar var. Yani genel anlamı bir. Ana fikri, teması bir. Evet. Yani buradaki lafız filanındır. Ötekinin rivayeti de bu manadadır demek istiyorum. Yani lafız filanın ama ötekinin rivayeti de bu manaya yakın. Evet. Birinci rivayette Yahya bin Yâmer'den sonra görülen Ha bir isnattan başka bir isnada geçiş alametidir. Geçti. Ona evet. tahvil Has'a ederler Hadisi okuyan buna geldi mi Ha diyerek ikinci rivayete geçer. Yani İmam Müslim bizzat orada senedi yapmış? Tahvil etmiş. Evet. Böylelikle ne yapmış olduk arkadaşlar? Birinci rivayeti bitirmiş olduk. Diğer rivayetleri biraz daha az açıklayacak. Çünkü hemen hemen ney? Aynı lafızlar gelecek. İkinci rivayetimiz var. Üçüncümüz, dördüncümüz, beşincimiz var. Evet gidiyor. Altıncımız var. 128. sayfaya kadar altıncımız var. Yedincimiz var. E, 131. sayfaya kadar okuyalım inşallah. Yani e, 121'den 131'e 10 sayfa okuyalım. İnşallah önümüzdeki ders Allah nasip ederse e, ikinci baba